Asıl olan Allah subhanehu teala bir şeye haram kılmışsa onun ticaretini onun yardımlaşmasını onun bütün sayra ona mutallik olan şeyleri yerine göre de haram kılmıştır. Ama zarurette biliyorsunuz haram da mubah olur. Bir, bir sorunu yoktur. O da yerine göre ölçüsüne göre bunu da bilen birisi ölçer takdir eder. Eğer bugün de hiçbir yerde e, içkisiz bütün bakkallar içkisiz ise evet o zaman bakkallardan alışveriş yapabiliriz bir zorunluluğu yoktur. Ama interneti var ise ki bugün de öyledir. İnternette de değil. %80 diyelim içkisizdir, %20 içkilidir. Onun için içkili yerden almaz bence bir Müslüman'a yakışmaz. Yerine göre tabi haram olur, yerine göre olmaz. Onun için haram demek kolay değil. Yerine göre caiz olur, yerine göre olmaz. Anlatabildim mi? Ama takva bağındandır olmaması lazım. Evet. Allah razı olsun. Ee, bir soru daha, aynı kardeşten. Diyor ki muhterem şeyh, tavun yemlendiği gibi namaz kılan birisinin arkasında namazı durmak caiz midir? Allah size hayırla karşılık versin. Evet, şimdi bu çok arkadaşlar bu soruyu soruyor. Bu haklı bir sorudur. Çünkü bizim maalesef e, camilerde hocalar biraz hızlı namaz kıldırıyorlar. Bu sistem böyle oturmuş neden oturmuş? Bu cahillikten gelmiş. Bizim ülkemizin başına gelen dini meseleleri her şey biliyor. Yani e, e, harf inkılabı olmuş, insanlar cahil kalmış, hocalar baskı altına girmiş, talim, din 30-40 sene ondan sonra e, bir nesil yeni yetişmiş. Yani ezber anlatılmış bir ilim. Detayına girmeden bu ülkede yanlış sistemler oturmuş. Bu da nedir? Camilerdeki hocaların birçoğu maalesef şeriatı, namaz kılmayı iyi de bilmiyorlar. Bunun Hanefi mezhebi'nden hiçbir ilakası yoktur arkadaşlar. Hanefi mezhebi'len, yeni dört mezheple, yeni İslam'ın hiçbir ilakası olmayan bir şeydir. Bu nedir? Adet iftadan kaynaklanan bir şeydir. Bizim hocalarımız hızlı namaz kıldırır, cemaati razı etsin, maaşını alsın, kimse şikayet etmesin diye anata hatta ona baskı gelmesin maaşı kesilmesin yani onu işten atılmasın imamlıktan ne yapmışlar birçok imam maalesef hepsini değil bazen birçokunu da tezih ederiz birçoku da diyanette imamlar maalesef nedir bir mamur gibi görüyor imamlığı halbuki imamlık Türkiye'de en büyük nimetlerden birisidir yani testere gibidir. Gidip kesiyorsun, gelip kesiyorsun. Ahireti için dünyayçı çalışıyorsun. Dünyayçı çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Ahiret içi çalışıyorsun, Allah'ın evinde beş vakit namaz kıldırıyorsun. Hem de sana verildiği davet fırsatı hiç kimseye verilmemiş. Biz eskiden derdik belki diyanette diyanet yasaklamış. Ki i̇mamlar cumadan önce vaaz veremezler. Halbuki diyanette bir bildiri var. Her imam namazdan önce, yarım saat önce ders verebilir. Birçok yerde teşvik ediyor. Cemaati bilgilendirir ama bizimkiler tembeldiler. Bu işi yapmıyorlar. Evet. Bunların arkası namaz kılınabilir mi? Eğer bir sefer Sübhane Rabbiyel Azim, Yensübhane Rabbiyel A'la diyebiliyorsan kılınır. Bir mahsuru yoktur. Kerahatten de olsa kılınır. Çünkü cem'at namazı Cemaat namazı cumhura göre ferztir, tercih edilmez. Hatta bazı alimler o kadar şiddet kullanmışlar cemaat namazında. Senin yakınında bir tane cami var. İnternatifi yoktu. O caminin imamı da şirk koşuyorsa Allah'a bile. O cemaat namazında cemaat namazını kılarsın, ondan sonra namazını iade edersin. Yeter ki cemaati terk etme diyorlar. Ne kadar cemaat önemli dedi bilirsiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben isterdim ki bir taneyi kendi yerime iman bırakayım gidip bakayım kim evde çoluk çocukla oturmuş camiye gelmiyorsa evini başına yıkın ondan sonra yakayım evini dedi ama o çoluk çocuktan dolayı yapmıyorum dedi ona. o kadar cemaat namazı önemlidir yani bir arkadaş Allah'tan istiyor cemaat namazına gitmesin Abdullah'tan da fetva istiyor istiyor Abdullah'tan gelsin olmaz cemaat namazına gideceğiz arkadaşlar. Bugün de Türkiye'deki bütün camilerde cemaat namazı kılınabilir. Bir sefer Sübhane Rabbiyel Azim dersen olur. Aa, Eğer böyle müşrik bir tane buldun yok ben hissediyorum bu filan cemaattendir şirkleri var değil. Sen adamı şahsen bildin. Ehl-i Sünnet buna inanıyor. Ehl-i Sünnet'te yoktur bir imamı önce arkasında namaz kılmadan önce evet. gelip araştırayım onun inancı nedir? Öyle ondan sonra namaz kılın. Bu ehli haricinin motorudur. Ehli sünnetin motoru değil. Biz her Müslümanlar kazâ namaz kılarız. Ondan sonra biz bilsek bu adam şirki var, bu adamın arkaza namaz kılmarız. Çünkü alternatifimiz var. Başka camiler çok elhamdülillah. Bir de kıldığımız namazlar eskiden kıldığımız namazlar sahihtir. İadet etmeriz. Evet. Ama her şey hepimiz temenni ederdik ki camilerimizde yani daha ağır kılılsın. Biliyorsunuz Hanefi mezhebinde bile ta'dili erkan var. Bizim inşallah öyle bir kitabımız var. İmam Bürküvi Bursa'lı. O çok güzel bir kitap yazmış. Bu konu üzerinde basa basa ta'dilu erkan kitabı. Adını da ta'dili erkan koymuş. Yani rükünleri itminanla kılmak bu çok önemlidir. O orada da Hanefi mezhebinde üzerine vuruyor. Yani demeyin, bazı diyor Hanefi mezhebinde öyledir. Aşa. Hanefi mezhebi, ümmetin icma etmiş en muteber mezheplerden birisi şey olduğu için, onlar da sünnetten aldıkları için böyle bir şey yoktur. Evet kardeşim, başka soru. Allah razı olsun hocam. Çimlerim. Bir soru daha. Diyor ki muhterem şeyh, nafile namazların seydelerinde kendi dilimizle dua edebilir miyiz? İzah eder misiniz? Allah size hayırlı karşılık versin. Evet nafile namazlarında dua edilir mi? Ee, evet, nafile namazlarında secdede kendi dilimizden dua edebiliriz. Yani Türkçe, Farsça, İngilizce bir mahsur yoktur. Ama ferzde hayır. Ferzde sadece bilmiyorsan, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim dersin. de bildiklerin meçur, Resulullah'tan geldiği Duaları yaparsın. Onun haricinde yapamazsın. Evet alimler böyle görmüşler. Ama sünnet namazlarında evet kendi dilinde yapabilirsin. Bir mahsuru yoktur inşallah. Evet. Allah razı soru daha hocam. Diyor ki muhterem şey kardeşler arasında bazen namaz kılmayanın küfrü konusundaki hükmünde tartışma yaşıyoruz. Bu hüküm özel olarak bulunduğumuz Türkecan'da ve genel olarak da İslam beldelerinde geçerli oluyor. Ee, geçerli oluyor mu? Bunu izah eder misiniz? Allah size hayırlı karşılık versin. Evet. Biz bunu açıklamıştık arkadaşlar. Namaz kılmanın hükmü nedir? Şimdi namaz kılmanın hükmü biz dedikçe üç tane hükmü var. Birincisi, alimler icma etmişler. Namaz kılmayan kafirdir şafir olarak öldürülür. Namazı kılınmaz. Usulmalarından gömülmez. Miras alınmaz vs. Diğer görüş, kafir değil ama e, e, şeydir e, toplumda yaşama hakkı yoktur. Atabildim mi? Toplumda yaşama hakkı yoktur. Onu ne yaparız? Davet ederiz. 3 gün mahpus koyarız. Namaz kıl, kıl, kıl dese kılmıyorum. Yine öldürürüz onu ama namazını kılarız. Müslümanlar mazarında gömeriz. Şimdi bizim için ne önemlidir? Bizim için dedik önemli davet bölümünü ortaya çıkartmak lazım. İnsanlara çünkü biz halife devletinde, İslam devletinde değiliz ki insanlara e, namaz kılmayan sen bilmiyor musun bir İslam devletidir. Adamlar cahil ce intişar etmiş, dağılmış, sünnet bid'at olmuş, bid'at sünnet olmuş, çifir iman olmuş, iman çifir olmuş, tevhid şirk olmuş, şirk tevhid olmuş. Ee, kötü şeyler güzel gösteriliyor, güzel şeyler kötü gösteriliyor. Böyle bir toplumlarda yerine göre öçüm değişilir. Anlatabildim mi? Ondan dolayı biz namazı öçümden e, daha fazla halktan ilgilenmemiz neyle olması lazım? Terhibi ve terhib. Yani namaz kılmayanın e, durumuyla ilgili ne yapacağız? Korkutacağız. Korku ayetler ve hadislerden korkutacağız. Bir de namaz kıl, kılmanın faziletiyle teşvik edeceğiz. Biz insanları davatçı gözüyle bakmamız lazım. Biz bir davatçıyız. Ne zaman allame-i cihan olduk, ne zaman İslam devleti alimi olduk, o zaman hüküm veririz. Şu anda biz, bizim görevimiz insanlara hüküm vermek değil, insanları teşvik etmektir. Evet o namaz kılmayan dediğinin insan senin baban da olabilir. Biz görürüz maalesef bazı adam geliyor babasını bile tekfir ediyor Allah korusun. Neymiş? Cuma'dan cumaya namaz kılınmış. Halbuki bir hafta önce, bir ay önce bir sene önce. En çok ha, ben bir senelik de görmedim yani. Ama hüsnü zan bir sene önce o da onun gibidir. Ama Allah hidayet verdi oğla. O hidayetle insanları sür gibi çelsin olmaz. Bizim görevimiz davatçıyız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu şıkkını biz temsil edeceğiz. Zaten ilmimiz de o kadırdır. Farz et cahil dediğin olur. Ne olur? Olmaz. Hem biz obal alırız hem de hükmü cahil hükmünü o şahısta uygula uygulamayız. Uygulamak için devlet lazım. Bin tane bırak namaz kılmayanı, bin tane zındık var bizim toplumda, kellesi gitmesi lazım. Ama bizi Allah kıyamette sorar mı? Niye bunlar öldürmediniz? Sormaz. Allahu u Teala. Neden sormaz? Müceller değiliz bizden. Biz neyle mükellefiz? Gel bakayım, sana hidayet verdin, ne yaptın bir hidayetten? Emr bil ma'rufanneha al-munkar. Vacip değil mi? Vaciptir. Bazı alimler, Ehl-i Sünnet'te Emir bil ma'rufanneha al neyi yerine koymuşlar? Altıncı İslam'ın şerti yerine koymuşlar. İslam'ın şerti beştir. Altıncı demişler, O nedir? Eylüge emredip kötülükten nehyetmek. E namaz kılmığa emretmek eğilir değil mi? Namaz kılmıyor. Benim babam gelip tatlı dilden şey yapmak, teşvik etmek. İşte bizim görevimiz bu olması lazım. Bu da ülkeye göre değişilir. Azerbaycan'da arkadaş dedi. Evet orada insanlar daha şeyin altında kalmışlar, zulmün altında, çifrin altında, kolonyalizmin altında kalmışlar, dinden daha uzak olmuşlar. Biraz daha uzağa daha çifrin altında kalmışlar. O ilan Türkiye'de çi insan aynı mı? Türkiye'de Çi'den den çi insan aynı mı? Aynı değil. Her çişin ülkesine, zamanına, mekânına göre hüküm değişilir fetvalar. İşte alimler diyorlar fetva zamanına, mekânına göre değişir. Asas fetvalar değil yani siyah bayaz olmaz bayaz siyah olmaz ama hükme oturt, oturt, oturtmak değişilir yani küfür küfürdür bu küfür burada da küfürdür orada da küfürdür ama bu küfürü şahsın üzerine oturtmak bu önce bizim işimiz değil mahkemenin işidir mahkeme karar verir halimler karar verir ondan sonra yerine göre de oturturlar bazı yerde insanın kellesi gider bir kelimeydan bazı yerde affedilir neden? Çünkü o cahildir, bilmiyor. İspat eder mahkeme o cahildir. Yoksa benim bu amcamdır, bunu örtbas edeyim, ha, bu cahildir demem. Bunu mahkeme karar verecek. Evet. Allah razı olsun. Ee, son bir soru alayım. Bir de oradan bir soru var. Kaç soru var, ama bir tane alalım. Diyor ki muhterem şey, özellikle aile ve genel olarak da bulunduğumuz çevrede uygulamaya çalıştığımız sakal paçaları sakal, paçaları satma gibi sünnetler sebebiyle tepkiyle karşılaşıyoruz. Hatta bazen farklı adlarla damgalanıyoruz ve bu insanların ön yargıları yüzünden davete bir adım geriden başlamak zorunda kalıyoruz. Acaba bu durumlarda sünnetin terkinde cevaz var mı? Ve sünneti asgariye indirmek lafzını nasıl anlamamız gerekir? Allah size hayırla karşılık versin. Evet elhamdülillah. Şimdi bu arkadaş güzel bir soru sordu. Bu soru bu soru bütün davetçilere lazım olan bir sorudur. Evet. Sünneti dört dörtlük yaşasan tepsi alırsın. Ama o tepsi bizi geri koyar mı? Koymaması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mecce döneminde tevhidden taviz vermedi. Anlatabildim mi? Bizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden din tamamlandıktan sonra taviz vermememiz lazım. Sımsıkı sarılmamız lazım. Hele hele özellikle bazı şeyler esneklik kabul etmez. Sakal meselesi gibi. Paça meselesi gibi. Dini şaireler gibi. Bunlar nedir? Taviz kabul etmez. Ha ben sakalımı başka bir ülkede yaşasam orada uzun sakal İslam'ı anlıyorlar diye sen sakalımı serbest bırakırım. Hiç ellemem. Cumhur'un görüşü budur. Racihte olan budur. Resulullah'ın sünneti de olan budur. Sakal hiç ellenmez. Ama onun bir toplumdayım. Türkçe gibi. Anlatabildim mi? Hele özellikle Hanefi mezhebi toplumudur. Yani Şafii. Bunların da kitaplarında yazıyor ki bir yumruktan fazla alınır. Bir, tutam. bir tutamdan fazla alınır. Evet, biz bir tutamdan fazlayı alırız burada. Bu sünnet, bu tavize caiz cevaz var. Bu tavize cavaz var. Ama bugün de Türkiye'de hiç kimse bir tutam kal almıyor. Hepsi asfalt sakal koymuş. Böyle artist gibi. İşte siz de Müslüman Müslüman sakalidir diye. Evet, biz de ne yapalım? Öyledir. Taviz burada verilmez taviz arkadaşlar. Bu konularda taviz verilmez. Biz paçamızı kısa yaptık. Ben hatırlıyorum İstanbul'a ilk geldiğimde 86'da paçamı kısa yapmıştım ben. Paçamı da kısa yaptım incik kemiğine kadar ha. O zaman da şimdi bakmayın. Şimdi siz geldiniz burada gül gülü tanlıktır. Modalar çıktı paça kısa. Yani pantolon giyilir kısa. Eskiden ben yericeğen mene Böyle bakıp gülümserler. İngiliz bir komedyen, bir Charlie Chaplin var. Bilirsiniz, televizyonlarda çıkardı eskiden. Sessiz, güldürücü, ilk güldürücü insanlardan. Bana Charlie Chaplin derdiler. Anlatabildim mi? Paçam nedir? Kıssa da değil. İncik kemiğine kadar. Şimdi şimdi beni bazı bazı arkadaşlar sizin gibi gençler yeni yetişmişler bana gelip incar ediyor. Hocam sen ispat etmişsin diyorlar. Allah'a şükür. Böyle bir arkadaşlar da var bizi uyarıyorlar. Ama fıkhını iyi bilmiyorlar tabi. İstiyorlar tam kısa olsun. İndik kemiğine kadar gelecektir. Ben orada tutmuşum. fıkım var elhamdülillah. Biliyorum burada bacağın yarısına kadar koysan burada seni alay ederler. Ama şimdi koyabilirsin. Hiç kimse gülmez sana. Çünkü modadır. Ha? Hepsi yapıyor bir işi. Onun için biz paçamızı uzun tutamayız. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü burada nas var halal haram ataşlan sünnete muhalefetten ama bazı sünnetlerden evet tavş verebiliriz çünkü nedendir o sünnetler yapsan ecri var yapmasan ne var vabali yoktur bu sünnetlere evet bu sünnetleri davet gereği yaparız tersini de yapabiliriz mesela biz namazda dört yerde elimizi kaldırırız tekbir ihramda rükağa giderken rükağa kalkarsan, içinden üçe kalkarsan bu olması olmazdır çünkü bu rükundandır şertendir namazda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine durmuş, hiç taviz verilecek bir yol yoktur bunun, biz bundan taviz verir miyiz, veremeyiz yüz hanefilerin içinde yaşasak veremeyiz bundan taviz neden veremeyiz, çünkü bu yazılmış, anlatabildim mi Resulullah bundan taviz vermemiş veremeyiz biz fıkh davet fıkhi gereği maslahat icabı veremeyiz ama neden veririz taviz aynen namazda bazı meselelerde taviz verebiliriz mesela parmağımızı oynatmak parmağımızı namazda teşehhütte oynatmak bu nedir bu ziyadedir yapsan evet bir rivayete göre sünnettir bazı alime göre değil ondan dolayı biz taviz veririz ben oynatmayı tercih etsem vabal almam. Ama ben inanıyorsam bu Resulullah sünneti yapsam ecrim var. Ama parmağımı bırakıp dümdüz böyle biz bundan taviz veremeyiz. Yine parmağımızı biz teşehhütte işaret edeceğiz. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis sahiptir taviz vermemiş. Biz de vermemiş. Ama oynatmaktan taviz verebiliriz. Neden taviz veririz? İnsanlar nefret ediyorlar rahat gereği insanlara nefret ettirmemek için dediği gibi arkadaş ne dedi? kaybediyoruz dedi. Evet. Tayyip etmemek Daha için de geriden başlamamak için bu türlü şeylerden tavuz verebiliriz. Bazı arkadaşlar da cahildir bilmiyorlar maalesef. Olabilir çok kitap okurlar Ama cahildiler. Kitap okumaktan ilim olmuyor. Ne diyorlar? Hoca nasıl diğer camide sünnete göre e, onlara göre kılın evde sünnete göre kılın tenkit ediyorlar kardeşim ben alimlerin dizinin altında oturan oturarak bu fetvaları veriyorum senin gibi kitap okumakla vermiyorum anlatabildim mi biz alimlerimizden büyüklerimizden naklediyoruz kitaplardan değil İşte bu sayıda bu türlü meselelerde biz ne yapacağız taviz verebiliriz. Ama olması olmazdan taviz veremeyiz. Önemli değil. Davat yapma. Sen kendini kurtar. Kendini eğer bu sünnetten kurtarırsan kurtar. Ama taviz veren meselelerde de o arkadaşlar gibi cahilce çıksalar deseler olmaz. Bu da cahilliktir. Madem esneklik var evet orada yapabilirsin. Bir de dedik tersini yapabilirsin. Mesela Cuma namazından önce geldik Cuma sünneti önce sünneti yoktur. Cuma'dan önce sünnet yoktur. Ama bizim toplumda 4 tane rükkan sünnet kılıyorlar. Eğer biz o sünneti kılmasak, fitneye sebep oluyorsak davayı tersinden başlıyorsak ne yapacağız? Kılacağız. Bir mahsul yoktur. Sen onu başka niyetle kıl. Mutlak sünnetle kıl. Tehiyyet mescid nüiyetiyle kıl. Bir mahsul yoktur. Anlatabildim mi? Ama o değil ki davetin işte fıkhı var. Davette aynen doktorluk gibidir. Fıkı var, ilmi var bunun da. Böyle ezbere değil. Bak İbn-i Teymiya, Rahmetullah Aleyh, kitabında, Hal-i Becirim Diyor ki soruyorlar cüm'a namazından önce sünnet var mı? 25-6 sayfada yanılmıyorsam delilleriyle ispat ediyor Cuma namazından önce sünnet yoktur. Sünnet kılanlar e, kendi yani delilsiz bir amel yapıyorlar. Cuma namazından önce sünnet yoktur. Sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim gelse ilk önce camiye ne yapmış? Bir deva kurban etmiş. İlk önce ne zaman başlıyor? Kuşluk zamanından başlıyor. Ta imam minbere çıkana kaderdir. Sahabeler gelirmişler. Bazı kuşluk zamanında gelirmiş. Bazı saat onda gelirmiş. Bazı 11'de gelirmiş. Bazı yarım saat önce gelirmiş. Bazı imamla beraber gelir. Gelirmişler camiye. Resulullah diyor geldin camiye. Allah ne kısmet etmişse namaz kılacaksın. Ki 4, 6 sınırı yoktur. Ondan sonra otur zikret. ondan sonra otur bir dakika namaz kıl, Kur'an oku. Bu böyledir. Sünnet budur. Ondan sonra imam çıkarmış Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem